Mutaffifin Suresi Mekke döneminin sonundan Nazizil olan bu sure 36 ayettir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Vay haline eksik ölçüp tartanların onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar Fakat kendileri başkalarına satar ölçüp tartarken eksik yapar hile karıştırırlar Sahi onlar o en mühim günde, yani bütün insanların Ram Bülâlemi'nin divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Hayır, Hileye sapmayın, âhireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri sidjin'dedir. Sidjin nedir bilir misin? Sidjin kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine buna yalan diyenler ancak zalimler, azgınlar, günahada dalanlardır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir. Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar ederler. Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün, Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. Sonra kendilerine, işte size yalan saydığınız cehennem denilir. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri, illiyyundadır. İlliyyun bilir misin nedir? İlliyyun, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar. İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar. Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonun mis gibi kokar. İşte, yarışacaklarsa, insanlar, bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. O şaraba teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de, Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Cürümlere, suçlara batanlar, dünyadayken, mü'minlerle alay edip, onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken, kaş-göz hareketleriyle, onları küçümserlerdi. Ailelerine döndüklerinde, Yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. Onları gördükleri zaman şunlar kaçık insanlar, anormal tipler derlerdi. Hoş, bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya. İşte bugün de müminler kâfirlerin üstüne gülerler. Koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar.